Pizza Express Pars'ı dünyanın müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç. Selam ber dostane Ez Ezaçık Radyo, programı Fizan Expressiramış nevid. Mülayim Bülent Kılıç'ten. Cemal Süreya'nın kısa Türkiye tarih şiirini bilirsiniz sanıyorum. Şiirin tamamı aklınızda yer etmemişse bile ilk dizeleri yer etmiştir herhalde.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 Ee, insanın cennet bahçesinden kovuluşuna gönderme yapıyor burada tabii. Ee, tam da e, öyle olmuş yani Hafız'ın bu şiirindeki gibi olmuş. Ee, Mollalardan önce şahlar ülkelerini iki buğday tanesine satmışlar ve mollalar da biz niye bir arpa tanesine satmayalım demişler gibi geliyor bana.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 Ee, onları oralarda bile hizada tutmak için elinden geleni ardına koymadı. Ee, kent içinde eylemlerden birkaç haftadır uzak olan halk bu piknik, piknik alanlarını rejime karşı bir mücadele alanına dönüştürmek zorunda kaldı. Çünkü buralarda e, rejimin güçleri onları taciz etmeye başladı. Ee, halk bu rejimin çerilerini ...piknik alanlarında bozguna uğrattı ve bu alanları terk etmelerine neden oldu onlar. E, son dönemlerde İran halkının davranışlarında ilginç bir eğilim baş göstermeye başladı diye görüyorum, yorumluyorum. E, öyle ki rejimin yap dediği her şeye karşı çıkıyorlar ve yapma dediği her şeyi de yapmaya çalışıyorlar. E, aslında bu dediğimi aynen böyle bu sözcüklerle ifade eden kimi muhalif liderler de var...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 kadınlar hizaya gelmiyor ee, ve öyle çok kadın başını açmış durumdaki fiili bir meşruiyet ortamı oluşmuş sanki en azından birçok büyük kentte böyle. Ee, rejimin e, şah'in kanadıysa ve bazı makamlar, devletin bazı makamları cezayla, yaptırımla halkla mücadele etmeye çalışıyor, kadınlarla mücadele etmeye çalışıyor ama kadınlar geri adım atmıyorlar. E, bu nedenle de son 1-2 aydır e, resmi kurumlardan ve güvenlik güçlerinden çok rejimin yandaşları ve besiçler devreye sokulmuş durumda. E, her türden çirkinliği yapıyorlar ama insanlar bunlarla da mücadele ediyor. E, bütün bu tarih boyunca bildiğiniz gibi rejimin çerileri ettikleri sayısız kötülüğün dışında, bir dönem örtülme biçimine itiraz ettikleri kadınları e, asitli saldırılarla e, cezalandırıyorlardı kendilerince. E, şimdi yeniden bu yöntemlere başvurulacak diye endişe ediyor bazı kesimler. E, çünkü rejimin kimi kadın çerileri bile yani Fateme komandolar diye anılıyor bunlar halk arasında.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 E, bu çirkinliklerden biri de e, geçtiğimiz hafta bir bakkal dükkanında yaşandı. E, bir anneyle kızının başına bir besiç tarafından yoğurt döküldü. E, olayın yankıları sanıyorum ki beklenenin ötesinde oldu ve Türkiye'de de karşılık buldu. E, bu yüzden ben bugün ayrıca üzerinde uzunca durmak istemiyorum. E, fakat şunu söylemem gerekir sanıyorum.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 E, aynı haberde İran'ın Bakü Büyükelçiliği'nde çalışan dört diplomatın da istenmeyen kişi ilan edildiği duyuruluyordu. E, yani son haftalarda benim bu programda özellikle dikkat çekmeye çalıştığım Azerbaycan-İran geriliminde başka bir aşamaya geçilmiş oluyorum. E, elbette şimdi Bakü'nün e, kimi muhalifleri İlham Aliyev'i ülkeyi savaşa hazırlamakla, savaşın eşiğine sürüklemekle itham ediyor. Ee, ve bu muhalifler Azerbaycan'ın bu konuda İsrail'in oyuncağı olduğunu savunuyor. Ee, sanıyorum ki bizim de bu durumu yakından izlememiz gerekir çünkü bu işin mutlaka bizi de ilgilendiren bir yanı olacaktır diyorum. Hafta içinde e, İngiltere'de bir hava alanında yaklaşık 2000 yıllık bir petroglyph yani bir tarihi yazıt ele geçirildi ee, ve bu petroglyph'in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 Programı kapatmış olalım. Bir gün milletimiz özgür olacak ve o gün uzak değil diyen Ferudun Feruhusatın sözleriyle bitiyor o şarkı. Ta bernamey diğer golu golzar Bir sonraki programa kadar gül olunuz, gülizar olunuz.